Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala'yadır Salatü ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, uzaktan silüet gibi gözüküyordu. Bu bir atlıydı. Uzun bir yol üzere olduğu belliydi. Cins Arap atının üzerindeki biraz seçiliyordu. Arkasında bir kadın vardı. Kadının kucağında bir yavru vardı. Bu atlı, Yaşlı peygamber İbrahim aleyhisselamdı. Atının terkisine Eşi Hacer hatunu Ve annesinin kucağında Küçük İsmail vardı. Vadiler geçiliyor Dağların bağrından geçiliyor Sonra sahralardan geçiliyordu. Yollar çetindi Yollar zordu. Hz. İbrahim aleyhisselamın Nurlu yüzünde tatlı bir tebessüm vardı. Belli ki büyük bir vazife için yollara düşmüştü. Yollar yorucuydu ama onun iştiyakı yüksekti. Rabbinden bir emir almıştı. Babası, Hazreti Adem'in kurduğu ilk mabetin izini sürüyordu. Dağlar, vadiler ve çöller geçirmişti. Ve Faran dağlarının arasındaki vadiye gelmişti. Gelilmesi gereken yere gelmişti. Burası ne kadar ıssızdı. Burası ne kadar susuzdu. Burada bir canlı yaşayamazdı. Hacer Hatun'un elinde bir çıkı vardı. Bir de su kabı vardı. Az bir yiyecekti ve biraz da suydu. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın gül yüzünde huzur vardı. Huzuru gül yüzünden okunuyordu. Rabbinin emrini yerine getirmek, Rahman-ı Rahim'in rahmet esintilerine nail olmaktı. Belli ki, Hazreti İbrahim'in gönül aleminde bağdı sabadan daha tatlı, daha hoş rahmet esintileri vardı. Uzun yollar boyunca nice yorgunluklar, nice susuzluklar içra olunuyordu. Ama kul rahmani esintilere nail oluyorsa ruhun kıvamına vasıl oluyor demekti. O Halil'di. Yani o dost. En içten, en içli bir dosttu. O Halilullah Allah'ın dostuydu. Allah onu dost edinmişti. Artık dosttan gelen daima tatlı meltemler misali, rahmet esintileri geliyordu. Hz. İbrahim aleyhisselam nice dünya işleri yapsa da el karda gönül yardaydı. Bu güzellerde kalbi selim vardı. Akli selim vardı. Zevki selim vardı. Filistin diyarından yola çıkmıştı. Nice dağları, tepeleri Sahaları aşarak gelmişti Huzurla vazifesini yerine getirmişti Şimdi Dönme vaktiydi Hacer Hatun'u, minik İsmail'i otaklı gözlerle bir kez daha Temaşa etti İbrahim Aleyhisselam Firak rüzgarı içini Yalayıp geçti Ayrılık alevleri kalbine dokundu Geçti Gözleri ıslanmaya başlıyordu Hemen geri döndü ve adımlamaya başladı İyi de Haceratun ne yapacaktı? Ne yapsındı? Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu dağların arasında Haceratun ne yapabilirdi? Kucağında ciğer paresiyle bu ıssız mekanda başına bir şey gelse ne yapabilirdi? Sonra iki günlük yiyeceği, iki günlük içeceği vardı. Onlar bittiğinde halleri nice olurdu. Hazreti İbrahim aleyhisselam 1 iki adım atmıştı. Haceratun, ey İbrahim beni bu ıssız vadiyen bırakıyorsun diye sesleniyordu. Hz. İbrahim yavaş adımlarla atının cilbiri elinde ilerliyordu. İbrahim aleyhisselam son derece merhametliydi, muhabbetliydi, şefkatliydi. Ayrılık ne kadar zordu. Sevgililerin ayrılığı nasıl da yürek yakıcıydı. Ama onlar asıl sevgiliyi biliyorlardı. Şimdi İbrahim aleyhisselam hüzünlü bir yürüyüş halindeydi. Hacer Hatun'un Sorusuna cevap veremiyordu Haceratun süratle geldi Binit'in önüne durdu Ya İbrahim diyordu Sana bunu Allah mı emretti İbrahim aleyhisselam rahatlıyordu Gönlünde rahmani esintiler Dalga dalga oluyordu İbrahim aleyhisselam Evet diyordu Haceratun'un telaşı dağılıyordu Duruşu vakur bir duruşa dönüşüyordu Ondan geleni Kul bütün varlığıyla onaylıyordu Baceratun, sanki namazdaki kıyam haline alıvermişti. Muhteşem bir duruş sergiliyordu. Bu ne asil duruştu. <Sessizlik> Hazreti İbrahim, İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu İbrahim yürüdü yürüdü bir tepeciye vardı. Bütün varlığıyla ezel ve ebed sultanına, dostu Rabbi Rakim'ine, Rabbim, ben ailemin bir kısmını, senin mukaddes beytinin yanında, ekim dikim olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbim, namazlarını hakkıyla eda etsinler istiyorum. İnsanlardan burayı arzulayıp gelen gönüller olsun. Onları çeşitli meyvelerle rızıklandır, umarız ki şükrederler Buyruluyor. Hazreti İbrahim bütün mümin babalara tercüman oluyordu. ''Ekimdeki mi olmayan vadi?'' diyordu. Ailesinin, çocuğunun ne yiyip ne içeceğini Rabbine arz ediyordu. Hakikatte yediren ve içiren Rabbu Teâl'di. Ailesinin yemesi içmesi hususunda ihsanını diliyordu. ''Hemen arkasından Rabbim'' diyordu. ''Namazlarını hakkıyla eda etsinler istiyorum'' diyordu. Neslinin, evladı iyalinin anlı secdeli, kulluk bilincine ulaşmış, Namazları konusunda son derece duyarlı olmalarını Rahman-ı Rahim'inden niyaz ediyordu, dua ediyordu. Hz. İbrahim aleyhisselam artık Filistin'e yürüyordu, Filistin'e dönüyordu. Hacer Hatun'un iki günlük yiyeceği bitiyordu. Özellikle bu susuz vadide suyu da bitiyordu. Şimdi bir çile çemberinden geçilecekti. Kalbi Rabbine için için, Derinden derine muhtaçlığını arz ediyordu. Kulun bir gayreti olmalıydı. Hacer ilerideki safa Tepesi'ne ulaşmayı düşündü. Ola ki tepeden uzak mesafeleri görebilirdi. Uzaklarda bir su olabilirdi. Hacer yerinden fırladı ve Safa Tepesi'ne süratle koştu. Sefa Tepesi'nde çevreyi defalarca gözlemliyordu ama suya dair hiçbir işaret göremiyordu. İleride bir tepecik daha vardı. Merve tepesiydi. Safa ile Merve arasında sanki bir su varmış gibiydi. Su muydu yoksa serap mıydı? Hacer Hatun hızla iki tepeciğin arasında koştu. Ama nafileydi. Uzaktan göründüğü seraptı. Ciğer baresi susuzdu. Yer yer susuzluğunu ağıtlarıyla aşağı vuruyordu. Hacer Hatun daha bir telaşlanıyordu. Safa tepesine koşuyordu. Bir Merve tepesine bir Safa tepesine Safa Merve arasında sanki mekik dokuyordu bulunduğu yerdeki en yüksek iki nokta Safa ve Merve tepeleriydi tepelerden suya bir yol bulabilir miyim diye koşuyordu İsmail'in sesi kesilmişti kendisi de Merve tepesine gelmişti böylece Safa Merve arasını yedi defa gidip gelmeyi gerçekleştirmişti Haceratun bir ses duyuyordu Kulağını toprağa yakınlaştırıyordu. Evet bir ses vardı. Bu ses İsmail'in sesi değildi. İsmail'ine doğru yöneldi. Çok geçmeden, kuru ve sert zeminden suyun kaynaya kaynaya çıktığını görüyordu. Süratle koşuyordu. Bütün varlığında Rahmani esintiler duyuyordu. Rabbinin açık seçik lütfuna mahzar oluyordu. Su kaynıyordu. Hacer Hatun gözyaşları içinde Ezel ve Ebe sultanına için için şükrediyordu Hamdediyordu Sonra da büyük bir telaşla suyu avuçluyor İsmail'in ağzına veriyordu Onun yanmış Kavrulmuş dünyasını serinletiyordu Yine telaşla Suyun çevrelenmesi için Topraklarla suyun etrafını çevrelemeye çalışıyordu Suyun yüzeye çıkması için Topuğunu vuran bir melek görüyordu Hacer Hatun Melek öyle diyordu Buhari'de geçtiği şekliyle öyle diyordu. Helak olma konusunda korkunuz olmasın. Şurada Beytullah var. Onu bu çocuk ile babası bina edecekler. Allah kendi ehlini helak etmez diye teselli ediyordu. Haceratın yüksek bir telaşla kaynayan suyun çevresini çevreliyordu. Sanki minik bir göl yapmış gibiydi. Kendisi bundan son derece huzur buluyordu. Suyun kaybolup gitmesini, Kendince önlüyordu Buhari'nin naklettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Öyle buyuruyorlardı Allah Hacer'a rahmet eylesin Şayet acele etmeyip Zemzem'i kendi haline bıraksaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyuruluyordu Bir yerde su olsundu Oraya kuşlar semadan süzüle süzüle hemen inerlerdi Şimdi zemzem için kuşlar nasıl da hareketlenmişlerdi. Kimi yeryüzüne süzülüyordu, kimi de gökyüzüne süzülüyordu. Cürhümlüler Şam'dan Yemen'e dönüyorlardı. Kuşların iniş ve çıkışlarını hayretle izliyorlardı. Yemen'den, Şam'a buradan geçmişlerdi. O zaman buralarda hiçbir şey yok gibiydi. Şimdi ise suyun olduğu belliydi. Kuşların hali bunu gösteriyordu. İçlerinden birini gönderdiler. Doğruydu. Kaynayan berrak bir su vardı. Suyun yanında da bir kadın ve çocuk vardı. Sevinçle geldiler, izin istediler. Doya doya su içtiler ve su kaplarını doldurdular. Yine Harcaratun'dan izin istediler. Acaba buraya yerleşebilir miyiz diye. Harcaratun bu insanlara ahlaklı buluyordu. İzin isteyerek suyundan içenlerde belli bir ahlaki lül olur diye düşündü. Onlara evet diyordu. Ve Zemzem'in çevresinde bir iki ev yükselmeye başlıyordu. Artık bu ıssız mekan, susuz yer yeşermeye, yerleşim yeri olmaya başlıyordu. Cürhümlüler Yemen diyarından bu yeni yerleşim mekanına geliyorlardı. Artık Haceratun yalnız değildi. Küçük İsmail yalnız değildi. Küçük İsmail Cürhümlerin dilini öğreniyordu. Güzel bir lisan öğreniyordu. Arapçayı öğreniyordu. Yaşlı peygamber, yaşlı baba zaman zaman bu barında sufuş fışkıran diyara geliyor, eşi Hacer'i ve ciğer İsmail'i ziyaret ediyordu. Günler ayları, aylar yılları kovalıyordu. Bu kurak yer daha ne güzelliklere tanık olacaktı. Hoşçakalın, Allah'a emanet ol.